Biz kısaca belki özetlemeye çalışabiliriz bu noktada. Ee, sabah gerçekleşen e, bu protesto sonucunda avukatlar zor kullanarak adliye dışına çıkarılmıştı. Bugün içinde Fatih Yağmur'un radikalden haberinden aktarıyorum. E, epey sert müdahalede bulunduğu söyleniyor. Çevik Kuvvet ekiplerinin adliye içerisindeki avukatların dışarıda bulunan polis otobüslerine bindilerek gözaltına alındığı söyleniyor. E, dediğim gibi e, protesto nedeniyle olmuştu bu durum. E, şu anda Didem'in söylediği üzere de ben demince yine hattımıza bağlamayı başarılıydı verdik sanırım. İbrahim Bey merhabalar. Ha, merhaba, iyi akşamlar, yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, Rica ederim. Siz şu anda baro binasındasınız yanlış bilmiyorsam. Ee, evet, evet. Şimdi İstanbul Barosu'nun önündeyiz. Ee, bir grup avukat arkadaş buradan yürüyüşe evet. geçti. Meydana doğru. Hı hı. Ee, bir grup avukat arkadaş da burada bekliyorum. Evet. Biz sizden son durumu almak istiyoruz. Teşekkürler. Kaç avukat evet. şu anda gözaltında ve durumları nedir aslında genel olarak sormak isterim? Tamam ona ilişkin ben de bilgi vereyim size. 44 avukat arkadaş gözaltına alınmış. Hı hı. Ee, onlar e, sağlık kontrolünden e, geçmişler hı hı. E, ve öğrenebildiğimiz kadarıyla savcının talimatı doğrultusunda e, kimlik tespitleri e, yapıldıktan sonra da e, serbest bırakılacaklar adliyeye çıkartılmadan. E, en son aldığımız bilgi bu. Biz de e, serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Evet, peki gözaltına e, alınmalarının sebebi önümüzdeki hürriyetin haberi esasında bugünkü. iki önce hı hı. iki avukat gözaltına e, alınıyor. Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nda sonra e, 49 avukatın da bunun üzerine e, gözaltına alındığı haberi var. Bunun sebebi yani yan yana gelip Gezi Parkı hakkındaki, hakkında bir protesto ile mi gerçekleştirmeleri mi onu sorayım. Evet, zaten e, yani bir haftadır e, biz adliyelerde, Bakırköy adliyesinde Çağlayan ve e, Kartal Anadolu adliyesinde e, ölenleri e, gizli e, direnişini e, desteklemek amacıyla bir araya gelip e, protesto gösterisi protesto yapıyoruz. Hı hı. E, bugün de aynı şekilde e, 15-20 e, kişilik bir grup yani küçük bir grupmuş, onlar basın e, açıklaması tarzı bir şey yapmak istemişler. O sırada oradan iki kişiyi polis gözaltına almış. Gözaltı işlemi yapmak istemiş. E, tabii çok yani muhtemelen fotoğrafları evet. şeyleri falan da görmüşsünüzdür evet. internette. Yani öyle tarzıca ise işte karga tulumla evet. alıp şey yapıyorlar, götürüyorlar. Bunu bir de adliyenin içinde yapıyorlar istedik. Avukata yapıyorlar. Yani adliyenin e, adliyenin çalışanlarının avukatı yani. E, sonra da bunu protesto etmek amacıyla 45-50 avukat e, toplanıyor ve e, durumu proteste etmeye çalışıyorlar. Yani bir tür protestonun protestosu gibi bir şey oluyor. Ve hı hı. o sırada e, işte 42 avukat sanırım gözaltına alınıyor ve toplam e, gözaltı sayısı 44'e ulaşıyor. Evet. Pek çok esasında politik taraftan bugün olanlar hakkında e, büyük bir sessizlik hakimken anında e, olan bir tane tepki veren avukatlar da kolluk kuvvetleri tarafından sizin de dediğiniz gibi karga tulumba gözaltına e, alındılar. Bu da evet. Büyük bir vehamet esasında. Evet, bu güç gösterisi de dediliriz evet. aslında bunun adliyede yapılmasında. Tabii tabii yani adliyelerde yani sonuçta e, her yerde avukat veya e, vatandaş her yerde açıklamasını yapabilir. Protest gösterisini yapabilir Hı. ama özellikle adliyede yani avukata karşı saldırarak bile yani öyle bir e, tarzda gözaltı işlemi yapılması yani iyice artık Hani siyasi iktidarın Veya artık devletin ne dersek yani, Bir güç gösterisine dönüşmüş Vaziyette yani. Sen avukat da olsan Bir hukukçu kimliğin de olsa Ben seni istediğim yerde istediğim şekilde gözaltına alırım Döverim, dayak atarım Yani bilmiyorum artık Fütursuzca yani bir şey Gelişmeler nereye gidecek evet, bu... Şekilde evet. içinde yer alıyoruz Yani bir yandan dizginlerin elden çıktığına hayır görüş ortak esasında e, yöneticilerin dizginlerinden bahsediyoruz ama yani şöyle ki mesela daha önce İzmir ve Adana'daki Twitter e, şeylerine baktığımızda tutuklamalar hakkında konuştuğumuzda da esasında bunun bir nevi bir şu anda oluşan hareketin moralini e, bozmak yani kuvvetini kırmak için bir hamle olduğu yorumunu da yapmıştık. Bu da tam da böyle esasında. Bugün olan saldırılar da e, aynı şekilde Taksim Meydanı'nda gerçekleşen saldırılar orada toplanan kitlenin bir arada tuttuğu e, ruhun bozulması Yol açacak, moralleri aşağıya çekecek hareketlerdi. diyoruz ki ben önce göz altındaki avukatlar serbest bırakılır, en azından bu böyle bir yol açık diye değil mi oldu? Zaten da... bırakılacaklar. Evet. Çinlik sonra, yani sizin söylediklerinize ilaveten hani şunu söylemek isterim, e, ilginç bir şey yani hani güç kırmaya çalışıyor ama yani gücü kırdıkça veya kırdığını zannettikçe o güç. Hı hı büyük bir ivme kazanarak büyüyor. Bunun farkında değinler yani bunun farkında olmamak e, yani sonuçta hesabı verecek olan siyasi iktidardır. Evet. Yani büyüyerek geliyor yani bir şey. Yani bugün 50 avukat alacak. E, yarın 150'ye alacak ama yani yüzlerce başka avukat veya yüzlerce vatandaş, sivilcilik eee güçlenerek e, geri dönecek yani. Şimdi istiklaldeyiz. İnsanlar meydana gidiyorlar yani. Değil mi? Kalabalık değil mi oralarda? Onu da soralım siz hazır orada. Evet, yani hani çok yoğun bir kalabalık yok ama insanlar meydana gidiyorlar. Hı hı. Evet bütün yollar kapatılmış. Yani ben benim o olduğum İstanbul bölgesinde olduğu astronomik tarafı çok yoğun değil ama yani hı hı. insanlar meydana gidiyorlar tespitli bir şekilde. Evet. Peki İbrahim Demirci çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.